Bugünkü derşimizde önümüzdeki hakka inşallah bu konuların tamamından çıkıp en kitabı diyebileceğiz Allah nasip ederse. Bugünkü derşim bölümünde başlığında Dünkü derste, son bölümünde bahis yaptığımız... ...mes'ele üzerine kurulacaktır. Bugün okuyacak olduğumuz mes'elenin, yani dersin tamamı. Biz demiştik ki, herhangi bir ilmi, bu usul ilmi de olabilir, diğer ilimler de olabilir. Nitekim üç tane ilimden misal vereceğiz, usul ilminden... ...fıkıh ilminden ve mantıktan. Hangi ilim olursa olsun... ...o ilmin mevdu'u... ...tek şey mi olmalıdır? Yoksa müteaddit olabilir? Yani birden fazla şey olabilir. Hocetül İslam i̇mam Gazali... ...Rahimeullah... ...onun görüşüne göre... ...usul ilminin... ...miyyar beyanına göre... Usul ilminin nüdugu ahkandır, sadece ahkam. Edille, edille ile ilgili olan bahisler de ahkama ragidir demişti. El ahkam isimlerinde amidi ise usul ilminin nüdugu sadece edille olduğunu, ahkam ile ilgili olan bahislerin o edilleye ragi olduğunu söylemiş. ''Kalbuki musallıf molla husre rahimahullah usul ilminin mevduğu hem edilledir hem de ahkamdır.'' diyor. Tartışma budur. Yani bir ilmin mevduğu tek şey mi olmalıdır yoksa birden fazla şey olabilir. Molla husrevin beyanına göre usul ilminin mevduğu edille ve ahkam olduğuna göre Demek ki bir ilmin mevzu o, birden fazla şey olabilir. Nitekim olmuştur Mullah Hüsrev'in beyanına göre. Edille ve olmuştur. Mullah Hüsrev bu görüşünü neye dayandırmaktadır? Bugünkü dersimizin konusu budur. Yani Mullah Hüsrev'e göre bir ilmin mevzu birden fazla şey olabiliyor. Müteadid olabiliyor. Olabiliyor da, bu hangi gerekçeye dayandırılıyor? Dersin birinci bölümü bu. İkinci bölümünde de dünkü dersimizde söylemiş olduğumuz İmam-ı Gazali'nin sadece ahkamdır usul ilminin mevduğu edilleye dair bahisler ahkama rakidir sözünü doğru söz olmadığını ve bunun gerekçesini dersin ikinci bölümünde beyan edeceğiz. Aynı şekilde âmî söylemiş olduğu usul ilminin mavduh edilmedir, edinledir. Ahkam ile ilgili olan bahisler, edille bahislerinin bir tevil ile ona raci olur şeklinde ifadesinin de doğru olmadığını, neden doğru olmadığının gerekçesini de dersin ikinci bölümünde anlatacağım. Birinci bölümün ibaresine girmeden önce şu taklaya yapmış olduğumuz şeyi bir izah edelim. Çünkü bu dersin birinci bölümünü oluşturan bu tahtaya yazmış olduğumuz üç şeydir. Ki o üç şey bize bir ilmin mevduunun birden fazla şey olabileceğini ve bu ne zaman olabilir izah etmektedir. <gülüyor> Şimdi Vallahu Hüsre diyor ki, bir ilmin o neden fazla olur ama ne zaman? O ilmin mesailinin mahmulleri, o ilmin mesailinin mahmullerinin merci'i ifadehi mahsusa olduğu zaman. Bir usul ilmini okuyoruz. Usul ilminde birçok mesail var. Bütün bu mesailerin, mahmullerinin merci'i, ne demek izah edeceğiz onu? O merci eğer izafeti mahsusa olursa o zaman ilmin mevzu'u birden fazla şey olabilir. Dolayısıyla önce izafeti mahsusanın ne demek olduğunu, Daha doğrusu ilk olarak izafet ne demektir? İki maksusa olması ne demektir? Bu ikisini evvela bilmemiz lazım. Ve bunun zıtlarını da bilmemiz lazım. İzafeyi maksusa tahtada yazmış olduğumuz birinci bölüm. Bakınız bizim elimizde edinle ve ahkam var. Bu edinle ve ahkamın arasında bir nispet var. Bu nispetin de iki tarafı var. İki taraf dediğimiz edinliğe i'tibarla ispat tarafı ahtama i'tibarla subut tarafı. Daha önce el aslu asıl nedir? Onu tarif ederken ma yüptene gayruhu demiştik. demiştir. Oradaki ibtina için de mekulat-ı aşer demiştik. izafettir demiştir. Değil mi? İzafettir. Dolayısıyla burada mullah Teala'nın İzafeti mahsusa derken o izafetten kastettiği de nahirdeki hakiki izafet değil, hükmî izafettir. Yani makulat aşereden, on tane makula, makulattan biri olan izafettir. Ne demekti o? İki şey arasında olan demektir. Dolayısıyla edille ahkamı ispat eder. Ahkam edinle ile sabit olur. Bu ifade yani bu edinle ve ahkam bu ikisinin arasında kalan bina var? Nişvet var. O nişvetin de iki tarafı var diyorum. Edinle tarafına baktığımız zaman ispat çıkıyor. Ahkam tarafına baktığımız zaman subut çıkıyor. Şimdi eğer bir ilmin mevduğu taakdüt eder diyorsak, bunu diyebilmemiz için ne gerekiyordu? O ilimdeki bütün mesailin mahmullerinin mercii, idafi, mahsusa olması lazım. Bütün mahmullerin mercii, idafi, maksusa olması lazım. Şimdi biz, evvela bu isbat ve subutun iki tarafını oluşturduğu Edile ve ahkamın arasındaki izafet dediğimiz o nisbeti anladık. İkinci olarak da bu nisbet ki bu izafet o nisbettir. o nisbet yani izafet mahsusa olacak ifadesi var. Mahsusa olmasından maksat nedir? Maksusa olmasından maksat bu edilenin arasında, edile ve ahkam arasında ki nisbetin. Bir tarafı dedik ki ispattır, bir tarafı subuttur. Gerek edilleyin birinci dereceden avarızı zatiyesi olan ispat, gerekse o birinci dereceden avarızı zatiye olan ispatın Edille'ye lukukunda tesiri olan ikinci dereceden dediğimiz o avarızı zatiyelerin tamamı Edille'den meşket ediyor. Şimdi bakınız, edinle ile ahkam arasındaki nisbet izabettir dedi. O nisbetin iki ucu var, iki tarafı var diyor. Biri ispat, diğeri nedir? Subut. Ispatın kendisi ki edillenin birinci dereceden avarız-ı zatiyesidir. Aynı şekilde edillenin ikinci dereceden avarız-ı zatiyesinin de ne özelliği vardı? Birinci dereceden avarız-ı zatiyenin, Edille'ye luhu tesiri var. Dolayısıyla mesela biz deşek ki ennekiratu vakat fî siyâkin nef âm-metun. Nekire, nef'in vakı olursa nedir? Ahmetin diyor. O ahmet, bu usulde bir meseledir. Bu meselenin mahmulu olan o âm nereye racidir? Edille'nin Birinci dereceden avarız-ı olan Isfâta Vâci'dir. Bu misalde olduğu gibi, bu misalde olduğu gibi, ikinci dereceden avarız zatiyeden kurulmuş olan bütün mesailin mahmulleri nereye gitmektedir? Isfâta gitmektedir. O ispatın kendisi nedir? Isfâta'nın kendisi de Tebille'nin birinci dereceden avarız-ı zâfiyeci'dir. Dolayısıyla, o ispat ve ona raci olan ikinci dereceden avarızı zatiyelerin hepsi edilleden neşet etmekte ve edille ile ahkam arasında cins konumunda olan nispetin altına girmektedir. Bu bir. İkincisi, bir de ahkam tarafı vardı. Bu nispet izafettir demiştik. Edille ile ahkam arasında olan bu nispet izafettir. Hem de mahsusadır. Mahsusa olma özelliğini bakınız nereden kazanıyor. Mahsusa olma özelliğini birinci olarak dedik ki edilleden, neş'et eden, ıspat ve ikinci dereceden ıspatı destekleyen avarız-ı hepsi nereye girmekte? Nüşbete girmekte. Ahkam tarafına geçtiğimiz zaman da, bu nişvetin, edinle ahkam arasındaki nişvetin iki tarafı var diyoruz. Birisi ıspak onu anlattık. Diğeri subut. O subutun da, subutun kendisi ahkamın birinci dereceden avarız zatiyeşi. Onun da ikinci dereceden avarız-ı zatiyeşi ki neydi o? Fiilin ibadet olması. Ti'nin okubet olması yani mükellefin ti'linin ibadet olması zannî delille ispat edilmesini gerektiriyor. Veya okubet olması kapî delille ispat edilmesini gerektiriyor. İşte o ikinci dereceden alarızı zatiye olan ahkamın o ikinci derecesi de neye râciydir? Birinci dereceden alarızı zatiyeçi olan subûta râciydir. Subut Birinci dereceden avarız-ı zatiye ve ikinci dereceden avarız-ı zatiye'nin bütünü nereden neşet etmektedir? Ahkam'dan neşet etmektedir. Ve ahkam'dan neşet eden bunların subutla dahil olmak üzere bütün avarızı ı garibeşi, zatiyeşi nereye gidiyor? Nişpete gidiyor. Edirne'den neşet eden ıspak birinci dereceden avarız-ı zatiye ve ikinci dereceden avarız-ı zatiyelerin hepsi yani edinle'nin bütün avarız-ı için nereye rücu ediyor? Nereye raci oluyor? O nisbete raci olur. O nisbetin adı izate-i mahfusadır. dedik. Çünkü edinle ile ahkam ki bizim kitabımızda biraz sonra muzafeyn diye bir tabir kullanacak. O muzafeyn'den kast edilen bu nisbetin bu nispetin edillesi ve ahkamıdır. Yani edille ve ahkam arasında kalıyor ya nispet, o edilleye de muzaf deniyor, ahkama da nedeniyor deniyor? Muzaf deniyor. Muzaf dediğimiz gibi, hakiki bir nizafet söz konusu değil burada. Şimdi böyle olunca, yani, bu edille ile ahkam arasındaki, veya şuradan alayım onu, yani, bir ilmi, mesailinin, mahmullerinin merci'i böyle nisbet dediğimiz izafeti mahsusa olunca o zaman o ilmin mevzu'u tahdül eder. Bunun zıttı var mı? Tabii ki var. Kullu şeyin yu'rafı zıttihi. Zıttı var. Zıttına misal olarak iki misal vereceğiz. Mutannıfın biraz sonra ibarete de temas edeceği gibi İzafek'i mahsus derken, İzafek kaydıyla Fıkıh ilminden ihtilaz etmiştir. Neden? Çünkü Fıkıh ilminin mevzu'u Neydi? Mevzu'u Ef'al-ül Mükellefîn'dir. Onun Avarız-ı Zâtiyeci ise nedir? Vücub-ül fi'l. Mesela vücub-ül fi'l. Nedd-ül fi'l. İlâ Bunlar. Buradaki Avarız-ı dediğimiz vücud nedir? Fıkıh ilminin mevzulu olan ef'ali mütennetinin sıfatıdır. İzafe bile değil. Dolayısıyla izafe kaydıyla ondan ihtiraf etti. İzafe ki mahsusadır usul ilminde. <gülüyor> o mercih demiştik ya, mesailin bütün mahmulatının mercihi, izafe ki demiştik. Mahsusa kaydıyla da mantıktan ihtiraz Mantık ilminin nodu malumatı tasavvuriye ve malumatı tasdikiye dediğimiz mucil, tek adı musil. Ne yapıyor bu malumatı tasavvuriye ve malumatı tasdikiye? Metulatı tasavvuriye ve metulatı tasdikiye ulaştırıyor, insan. O insan mantık ilminin neşidir? Avarısı dâtiye birinci derecede birinci derecede navruz ateş. Işte. Demek ki bu insan Musil ile muhalun ileyim arasındaki bir misbet bir izafedir. Aynen bizim edine ve Ahkam arasındaki ispat ve subut neydi misbet idi. Dolayısıyla ona biz ne diyorduk izafet diyorduk. Nakurla takere izafet diyordum. Mantık ilminde de. İsan dediğimiz Müslim ile Muhalun ileh arasındaki bu insan, diğer bir ifadeyle Müslimin birinci dereceden avarızı zatiyesi, yani mebusun anhu olan avarızı zatiyesi, o avarızı zatiyet nedir? İtafettir. Ama maktul değildir. Neden? Çünkü izafetin mahsusa olabilmesi için ne gerekiyor? O İsa'nin hem bir muzaftan hem de diğer muzaftan. Mesela abicim, Nişbet dediğimiz ispat ve subut, ki Nişbet onun cinsi oluyor, ispat ve subut da nev'i oluyor. O ispat ve subut edinle ve ahkam arasında izafettir. Ama isbat ve subut, yani o nispet sadece edinleden beslenmiyor. Aynı zamanda ahkamdan da besleniyor. Halbuki mantık ilminde İsa'n sadece musilden besleniyor. Musilden besleniyor ne demek? O dediğimiz malumatı ı tasavvuriye, malumat-ı tasbikiye. İsa'n onunla oluyor. Yani onun mesela o Musil'in birinci dereceden avarız-ı zatiyeci dedi. İkinci dereceden avarız-ı mantıkta nedir? Onun cinsiyeti, onun resmiyeti, onun haddiyeti, onun hasiyeti ve diğerleri. Yani mantıktaki o diğer bütün mesai. Onların hepsi nereden neşet ediyor? ve dahil olmak üzere hepsi nereden neşet ediyor? Musil'den. Yani malumatı ı ve malumatı tasdikiyeden neşret ediyor. Peki buradaki bizim o İsal, Musil ile Musal'un İleyh arasında bir izabettir dedik. Ama bu İsal izafeti sadece Musil'den besleniyor. Yani Musal'un İleyh'den beslenmiyor. O zaman mahsusa değil. Eğer izafet mahfusa olmazsa, ya hiç izafet olmamakla fıkıh ilminde olduğu gibi, veyahut da izafettir ama ne değildir? Mahfusa değildir. Mantık ilminde olduğu gibi, orada ilmin mevzu'u taahhüt edemez. Orada ilmin mevzu ne yapamaz? Birden fazla olamaz. Nitekim fıkıh ilminin mevzu'u ef'alül yükelletindir. Tek şeydir. Mantık ilminin mevzuu malumat dediğimiz musîldir sadece. Malumat dediğimiz e, estafla sadece malumat. Tasavvuriye, tasdikî kısımları var ama malumattır sadece. Yani diğer bir ifadeyle musîldir sadece. Ama konumuz olan, konumuz olan usul-ı fıkhın mevzuu ise Molla Hüseyin'e göre bu usul ilmindeki bütün mesailin, mahmullerinin mercii, izafeti mahsusa olduğundan dolayı hem edilledir hem de ahkamdır. Niye izafet mahfusa olduğundan? Şimdi bu anlattıklarımızın üzerine ibareleri bina etmeye çalışalım. İbareler bizlere bunu veriyor. Konuşalım onu inşallah. Velhaq. <gülüyor> Mulla Kütser diyor ki, geri usul ilminin mazhuu hakkında konuştuk. Dedik ki, Fıkhatül İfta'nın İyiarül Ulum'da yani İmamı Gazali ne diyordu? Ahkamdır sadece diyordu. Edinlerin bahisler ona ragidir. Amin di. Ahkam biçimlerinde usul ilminin mazhuu sadece edinledir diyordu. Ahkam ile bahisler ona ragidir. Vallahi Allah diyor ki hak olan şudur. Ennehu <şarkı olduğu> usul Il ilminin mazuhu el edilletü sem'iyyetü la mutlakan. Hicmiri de billahi eksiktir. Mutlak olmayan edilletü sem'iyyedir. Ne demek? Mutlak değil. Ben min <t> haytü yusbetü biha el ahkamu şer'iyyetü şer'i ahkamın kendisiyle ispat edilmesi hakiyetinden edilmedi. Şerî ahkamın kendisiyle ispat edilmesi haysiyetinden nedir? Edilmedir. Haysiyet kaydı hakkında ihtilaflar var. Üç tane ihtilafdan vakit yapılır, onlara girmeyeceğim. Ama burada almamız gereken, buradaki haysiyet kaydı bize neyi göstermektedir? Edillenin avarız-ı zâtiyesidir haysiyet kaydı. Edillenin neşidir? mebhusun anha olan avarızı zatiyesidir, Yani ıspaktır. Biraz sonra ahkamda da görecek ki oradına suluttur diyecek. Yani haysiyet kayıtları nedir burada? Haysiyet kayıtları. Neyin haysiyet kaydı ise onun neşi oluyor? Birinci dereceden yani mebhusun anha olan avarızı zatiyyesi oluyor. Ve ahkam ahkandır. İlmin usul ilminin mevlum. El şer'iyyeti ahkam. Ama la mutlakan. Yine mutlak ahkam değil. Ya ben min haytu tesbutu, tüsbetü değil, tesbutu, sabit olur. Çünkü ahkamın birinci derecede navar zatiyesi ispat değil. Tüsbetü, tüsbetü dersek şey oraya gidecektir veya tüsbetü dersek. Şey. Tesbutu, subut, sabit olur. Neyle? Bilediğinle ki sem'iyeti, sem'i delillerle sabit olması haysiyetiyle ahkamdır. Yine buradaki haysiyet kaydı biraz önce söylediğim gibi ahkamın neşidir? Mefusun anhu olan birinci dereceden yani avarız-ı La şimdendir. لَا مَحْتَارَهُوا sahibinin tercih etmiş olduğu değil. İhkâm sahibi ne tercih etmişti? Amidi dinledir demişti sadece. O değil. حَفَّهُ <gülüyor> İhkam sahibinin tercih ettiğini taksis etti. Bir reddiyle. Red yani geride sadece ihkam sahibinin söylediği yoktur. İmam-ı Gazali'nin söylediği de vardı. i̇mam Gazali'nin söylediğini redde mahal olarak almadı. Neyi aldı ya? Sadece aminin söylediğini aldı. Ne dedi yani? La mektarehu sahibul ihkam. Buna eklemedi ve i̇mam Gazali'nin de söylediği diye veya tercih ettiği diye bir ek yapmadı hasse bi'r-raddi Amidi'nin bu görüşünü yani Sahihul İhtimam'ın tercih ettiğini taksis şekli etti bir derdeden niye mükemmele akval-i vuzuh-i mezkura olan üç vecih var idi usul ilminin mevzuu hakkında onlar içerisinde en kuvvetli olan Amidi'nin görüşü olduğu için özellikle la maktarahu Sahihul İhtimam diyerek onu bastı. Şimdi asıl konumuza girelim. Bir ilmin mavdu'u taakkib eder. Birden fazla şey olabilir. E oldu burada. Çünkü Molla Kusre usul ilminin mavdu'u hem edilledir hem de ahkamdır dedi. O zaman bize bunun gerekçesini açıklasın. Zaten şimdi ona giriyor. Ve innemâ kullnâ biz dedik ki innel hak zâlik. Hak budur. Yani usul ilminin mavdu'un mütaakkibdir. Yani edille ve ahkam. Dedik. Neden? لَيَنَّ مَرْضُواَ الْعِلْمِ Çünkü bir ilmin mevdu'u اِلَّمَا يَجُوْزُ تَعَبِّلُهُ O ilmin mevdu'unun birden fazla olması hiç şüphesi cahid olur. Ne zaman? Kaygı var. Nedir o? اِذَا كَانَ الْمَبْعُوتُ عَنْهُ O ilimde mevhutu anhu olan yani kendisinden vahit yapılan ki usul ilminde Mefkusu anhu, kendisinden bahit yapılan neydi aslında? Vahit yapma ne demekti? Mahmul yapma demekti. Mahmul yapılan neydi? Edirne'de, isbat ahkanda işe neydi? Subut. Mefkusun anhu. Bunu açıyor biraz daha. Ey, ne demek mefkusun anhu? Merci'un mahmulati meşahili. Mahmulati meşahili. Usul ilmini bütün meselelerinin mahmullerinin mercii demek istiyorum diyor. Usul ilminin bütün mesailinin mahmullerinin mercii, rucu ettiği şey nedir o biliyor musunuz? Nisbettir. Hemen aklınıza ispat ve subut gelmesin. Nisbettir. Çünkü o ispat ve subutun üstünde ne var? Cins var. Ispat ve subut, o cins dediğimiz nispetin nevhileridir. Bunu özellikle söylüyorum, çünkü dersin ikinci bölümü bunun üzerine bina edilecek. Neyin üzerine? edille ve ahkam arasındaki izafet dediğimiz şey nisbettir ve cinstir. Bu cins olan nispetin altında iki taraf var, yani iki nev'i var. Birisi ispattır, diğeri ise subuttur. O ıspat ve ikinci dereceden avarız zatiyenin zâtiye'nin bütünü Edirne'den meş'et ediyor. Subut ve subutun yani ahkamın ikinci dereceden avarız-ı bütünü de ahkandan meş'et ediyor. Burası önemli oluyor, mahsusa olma o demektir. Yani Molla Hüsrev şunu demek istiyor bize. Böyle bir durum tahakkuk ettiği zaman, şu anlattığımız, biraz önceki anlattığımız durum tahakkuk ettiği zaman, sizin ilmin, bu usul ilminin, navdu'u sadece edinmedir deme, hakkınız kalmıyor. Çünkü edilleden neşet edenler de, ahkandan neşet edenler de, hepsi nerede buluşuyor? Edille ve ahkam arasında cins dediğimiz, o nisbette, eyvâfede yani mahsusada buluşuyorlar. O zaman siz çıkıp da şu ifadeyi kullanamazsınız demek istiyorum Allah'ın süresi netki olarak. Burada usul ilminin mevdu'u sadece ahkamdır. Nereden çıktı bu? Veya sadece edinledir. Nereden çıktı bu? Çünkü o nisbette edinle ve ahkam ne oluyor zaten? Edinle ve ahkamın birinci ve ikinci dere dereceden avarlı dâtiyeçi çorada ne oluyor diyoruz? buluşuyor. Birinci ve ikinci dereceden avarız-ı zatiye demekle maksadım ne? Usul ilmindeki mesailin yarısı kabul edin. Ahkama dair de diğer yarısı kabul edin. Dolayısıyla usul ilminin bütün mesailinin mahmullerinin mergi'i nedir o? Nispettir. İşte o olursa ne olursa izafeten mahsuseten diyecek biraz sonra. İzafeyi mahsusa olursa o zaman o ilmin mevzuğu zorunlu olarak taaddüt eder. Ha, böyle ettirelim onu veya ettirmeyelim önemli değil diyemezsiniz. Zorunlu olarak taaddüt eder diyorum Allah'u Teala. Zorunlu ifadesinin nereden çıktığını da ikinci bölümde anlayacağız inşallah. Ey merci'u <gülüyor> el-mesail usul ilminin meşelelerinin mahmullerinin merci'i. Atı teşhir yapıyor. Yani ve la razı Arad-ı zâti. Arad-ı zâti. ı, Arad -ı, Arad -ı usul ilminde iki kısım biliyorsunuz. Edille'de iki kısım, ahkamda da iki kısım. Değil mi? Yani İl-Bedkut-u bir de var. Hepsi. Bunların hepsi olduğu zaman, ne olduğu zaman? İzafeten, mahsuseten. İzafeyi mahsuse olduğu zaman. İzafeyi mahsuse yani edille ile ahkam arasında nisvet olduğu zaman. İşte o zaman... İlm-i zorunlu olarak kabul eder. Tercihendiyle zorunlu olarak kabul eder. Şimdi bu mesele gerçekten kapalı bir mesele. Kapalı olduğu için İzmir'in bâ-i beyaniyye ile biraz daha meseleyi açıyor. Hatta o kadarla da yetinmiyor. Daha biraz daha da açacaktır. Mollah husre, izni İzmir'i diyorum. Ben yekûnel avardulletî lehâ nasıl izâf-i olacak? İzafeyi mahsuseyi beyan ediyor. Bu mercih, yani usul ilmindeki mesailin, mahmullerinin mercihi nasıl izafe-i mahsuse olacak? Şöyle olacak. بِيَنْ يَكُونَ الْعَوَارِضُ Avarızın olmasıyla. Hangi avarız bu? اَلَّك۪ي لَهَا لَخْلُنُ Tehiri olan avarız. Neydi o ikinci dereceden avarızati? Nerede teşir var? Fil mebbûs anhu, birinci dereceden avarız-ı zatiyyede olan avarızın olmasıyla, ne olması ne olması gelecek, olmasıyla. Ve râci'atun, ve râci'atun demek, velletî hiye râci'atun demek. Yani, el-aubbiyen yekûnel avarız, avarızın olmasıyla. Ne olması demiş, öyle avarız ki, elleti lehâ dahlun fil mebbûs anhu, mebbûs anhu olan, ispat ve subutta teşiri olan avarız. Ve, ve o avarız ki, yani belki diye ha, o avarız ki rajidir. Fil hakika nereye? İlehi. İkinci dereceden avarızı zatı zaten gerçekte neye rajidir? Birinci dereceden ne kutsu anhu dediğimiz devajidir. İşte bu avarızın olması, o avarızdan bedel, bazı ha, o avarızın bazısının olması, bazı ha. Yani yukarıyı görmedim ben. İşte o avarızın bağımsı mı olması? Ne olması? naşien el. haberi haber geldi? Neşet ediyor. Nereden an ahdil mudafein? Mudafein ne idi? Edille ve ahkam. onun bir tanesinden diyelim delilden neşet ediyor. An ahdil mudafein. iki mudaf yani edille ve ahkamın delinden edilleden neşet ediyor. Ve bağıha bağımsı da. Halil ahar bir yerinden yani ahkamdan neşet ediyor. İşte izafetin mahsusa olması bu demektir. Yani ikinci dereceden avarız zatiyeler zatiyyeler Edirle'den neşet ettiği gibi ki onlar neydi? Haz olması, am olması, müşterek olması dediğimiz şeyler idi. Onlar nereden neşet ediyor edilleden? Ve yine neye râcilirler? Ispata. Yahu o ispat zaten edilleden neşet ediyor. Birinci dereceden olan da avarız-ı değil midir edillenin? Evet. O da oradan neşet ediyor. Dolayısıyla bu edille ve ahkan arasındaki o izabeti mahsusa dediğimiz nisbetin iki nevinden biri olan ispat ve onun ikinci derece avarız-ı tamamı bir muzaahtan, edinleden. Ahkama ait olanlarda aynı şekilde subutu ve ikinci dereceden olanları da diğer muzaahtan, yani ahkamdan neşet ediyor. İşte böyle olursa buna mahsusa derler. Zaten izafet değil. Ve de ne oldu şimdi bu izafet hem de mahsusa oldu. Ya peki. ile böyle olunca فَمَوْضُعُهُ Usul ilminin mevzu'u nedir? kilel muzaf. Bunları birbirinden ayırabilir misiniz? İki muzafın ikisi birdendir. İki muzafeli dediği edinle biri, ahkam ikisidir. Neden? Çünkü bu iki muzafın arasındaki nisbet ikisinden beşleniyor. Yani biri ispat olarak, diğeri de subut olarak edinle ve ahkamdan ne yapıyor? Bu nişbet oralardan besleniyor her ikisinden. O zaman siz şunu diyemezsiniz. Evet, edinle ve ahkam arasındaki nişbetin iki tarafı var, birisi usbattır, birisi subuttur. Ama biz yine de usul ilminin mevzuğu sadece edinledir diyelim. İşte bunu diyemezsiniz. Niye? Yahu ne kadar seni edinledir demeye sevk eden sebep varsa, o kadar sebepte ahkandır demeye seni sevk eden sebep var. O zaman sen burada tercih yapamazsın. Diyemezsin ki sadece edilledir. Diyemezsin ki sadece ahkandır. Hiç kişidir deme zorunluluğun var. Gazali'nin dediği gibi sadece ahkandır diyelim, edille ile ilgili bahisleri de ona raci kılalım. Veya Amidi'nin dediği gibi sadece edilledir diyelim, ahkam ile ilgili bahisleri, ona vacil kılalım. Bunu yapsak da olmaz mı? Hayır gene olmaz. Neden? Sabredin. Dersin ikinci bölümü zaten onu anlatacağım. Ve zâlike her iki muzafın, yani her idillenin, hem de ahkamın bu ilmin, usul ilminin mevzu olması niyettir? Ve zâlike sabitinler. Sabittir. Niçin? لِيَنَّ حَكِكَتَ الْعِلْمِ Bir ilminin hakikati nedir? اِنَّمَا هِيَ o ilmin meşeleleridir. Yani bir ilmin hakikatını ne oluşturuyor? O ilmin meşeleleri oluşturuyor. Fethatul ilm öyleyse bir ilmin ittihadı yani tek ilim olması ve buradaki ittihattan maksat vahdettir. İkinci ve ihtilafuhu maksat maksatta kesrettir. Çünkü biraz sonra yine bu ittihat ve ihtilaf kelimelerini kullanacak. Orada maksat farklı olacaktır. Buradaki ittifaktan ittifattan ittihattan maksat vahdetül ilimdir. İhtilattan maksatta nedir? Kesretül ilimdir. İşte bir ilmin vahdeti, bir ilmin kesreti innema huve. Bu vahdet ve kesret yani innema huve innema kullu vahidin minhuma bu vahdet ve kesretten her biri ne sebebi nedir? Bittihadiha mesailin ittihadı sebebi nedir? Mesailin cihatından maktat nedir burada? Tenası bu tamdır, tam bir uyumluluk olursa bir ilmin meşeleleri arasında o zaman orada tek ilimden bahis yapılır. Ne demektir tam uyumluluk? Onu da anlatacağız. Ama şu ibareyi de okuyalım. İlm <gülüyor> ahwa, ilmin vahdeti ve kesreti bir cihada mesailin tenası bu tam ile bizi biline münasif olması sebebidir. Müttehadiha ve ihtilafiha ihtilafı. Yani tenasifun mes'eleler arasında tenasifun olmamasıdır. Şimdi bunu söyledikten sonra ama buraya şunu ekleyelim. Madem ki bir tenasiften bahis yapıldı ki biraz sonra açacak onu Mullah Kusrevin kendisi de ama biz onu şöyle nakledelim. Yani yani İzmir'i de olduğu gibi, İzmir'i bu konuyu tam almıştır. Her meşelenin usulden iki mesele alın. Bu asgari iki mesele. Yukarı doğru iki, üç, beş, yedi, on, sonsuz yani nereye kadar gidersin için bütün meselelerini alın. Usul ilminin o meselelerin mevduğu, ilmin mevduğuna o meselelerin mahmulu, ilmin mahmulüne raci oluyorsa tek ilimden bahis yapıyoruz. Niye? Çünkü burada meşeleler arasında ne var? Fenaşibü tam var. Yani siz usul ilminden iki meseleyi aldığınız zaman birinci meşelenin mevduğu, ilmin mevduğu olan edilleye veya ahkama, mahmulu mahmulu de veya ahkamın mekhusun anhusu olan ispat veya subuta. İkinci meselede gidiyorsa, ikinci meselede de aynı durum oluyorsa, o zaman bu mesail arasında ne var? Tenâsübu tam vardır. Öyleyse bu meselelerin tamamından oluşan ilim tek bir ilimdir. İki ilim değildir. Tenâsübu tam dediği o. Eğer böyle bir durum olmuyorsa, yani böyle bir tenâsübu tam olmuyorsa, o zaman orada tek bir ilimden bahsedilemez. O tenasibu bozan hangisi ise, o ayrı bir ilmin meseleci olabilir ancak. Peki. Zaten sunma. Bu meseleyi biraz daha açıyor. İnneha. Herhangi bir ilimdeki mesail. Lammâ tarakkebet bin cüz'eyn. Mesail iki oluştu. Biraz önce anlattığım konuya gireceğim. O iki cülden bedel, mevduhâki, mevduhlar var merci uha o mevzuların merceği mevzuul ilim. Biraz önce anlattığım konu bu ha. İlmin neşidir bunlar mevzu. Ve mahmûlati iki düştüğünden gelen bir mankubat, bir de mahmûlat. Mahmûlat var. Merci uha bu mahmûlatın merceği nedir? El arası ârazu zatiyü'l-mankû. İlmin mevzu onun birinci dereceden ârazu zatiyye dediğimiz biçim ilmi okuduğumuz bahislere göre uspak ve subut. odur. <gül> ha, mevzun e, aradzatisidir. İşte böyle usul ilminde ve diğer ilimlerde mesail bu şekilde mevzu ve mahmul dediğimiz ve o mevzu ve mahmul de ilmin mevzu ve mahmulüne yani mesaildeki mevzu ilmin mevzuluna mesaildeki mahmul mevzun, ilmin mahmulüne raci olacak şekilde bütün mesail iki cüzden mevzu ve mahmulden oluşunca Kanetlemanın cevabı şindir. <gülüyor> Kanet muhtevarı ittifadı ha, meseyelin, tenabsu hududsunda iktibara alınan oldu. Ne oldu? İttihad e kurlimine düz İki cütün ittihadı oldu. Ne demek iki cütün ittihadı? Bir manat tenabsu bir hittamı. O iki cütün tam münasip olması. İki cüzün bir meselede, bir ilmin meselesinde iki cüzün tam münasip olması manası ne demektir? O meseledeki iki cüz olan mef'u ve mahmulden mantu'un ilmin manfu'una, mahmulun de ilmin mahmuluna râci olması demektir. Vâd'ın ihtilâfi, ihtilaf etmeme etmemesi Yani tenasubun Anikâne-l-mûteberu fîttihâ-iha, ilmin mesailinin tenâsipte olması, yani mütenâsip olması hususunda muteber ne oldu dedik? İttihâde küllî, bu, vâdeme-i ihtilâfihî, ittihâf etmesi, ihtilâf etmemesi, yani uyumu bozmaması bu itibar Eğer uyumu bozacak olursa, o zaman ne olur? Bu ilmin meselesi olmaktan çıkar. لَا بِمَانَا عَدَمِ تَعْتُّدِهِ O iki cüz'ün hizamilmi külle gönlü küllün minel cüz'in o iki cüz'ün birden fazla olmaması manasında değil tenatib ve ademi tenatib manasındadır bunlar iki cüz'ün birden fazla olması manasında değil zira usul ilminde iki cüz dediğimiz mevzu da birden fazladır Öyle değil mi? Yani bizim mevzu dediğimiz edille ve değil mi? Onların mahmulleri de birinde ispat diğerinde subut değil mi? O manada değil. Tenasibü tam demek bir ilimdeki meseleyi alınız. O meselenin mevzu'u, o ilmin mevzu'una râci ise, mahmulu o ilmin mahmulüne râci ise o zaman burada bir meselelerle ilim arasında tenasübü tam mı kurmuş olursunuz? ve burada tek ilim söz konusu olur. Yani vallahu süre demek istiyor ki ben usul ilminin navtuu ed-dille vahkandır dediğim zamanda sakın biri çıkıp da demesin ki sen burada tek bir ilimden değil, iki ilimden bahis yapıyorsun. demesin. Tenasüp manasında değil bu tenasüp. Tenasüp hangi manadadır? İşte biraz önce bahsettiğim mesailin yani o ilimdeki mesailin mevduğunun ilmin mevduğuna mahmulün ilmin mahmulüne raci oluyorsa ki oluyor o zaman burada tenasibü tam vardır. Allahu Teala. İhtilafiha yani kâle-l-u'tebaru fittihâdiha demiştik. Bir ilmin mesailinin tenasibünde itibar anlayan şudur şudur dedik. Ve f'ihtilafiha bir ilmin mesailinde ihtilafın ııı İhtilap hususunda da e, itibara alınan oldu. Ne oldu? İhtilafe vahidin minha, minhuma O iki cüzden bir tanesinin ihtilafı. Buradaki ihtilaptan murat ademi i yani. Değil mi? O iki cüzden bir tanesinin ilmin mevdu ve mahmulüne. Münasip olmaması, ona aykırı olması yeterlidir. Ne için? Ne için? tenasubun bozulması için. Neden? Yani intifa tenasub yahsul bi-mujarradizalika. Bu bir tane meselenin mevzuu ilmin mevzuuna, mahmulu ilmin mahmuluna uyum göstermiyorsa tenasub bozulmuş demektir. Bi khilaf isbutihi tenasubun subutu buna aykırıdır. Tenasub az şeyle de olur ama bozulması bir şeyle de olur. Ve zalika mimma la yahsul Şimdi ikinci bölüme giriyoruz. Burası kolay bir konu. Zaten bu konuyu biraz önce aşağı yukarı iki defa anlattık. Yani konuşma içerisinde geçti. Bakınız bu mesele dediğim gibi şu edille ile ahkam arasındaki nispeti cins olarak düşünün. Onun altındaki ispat ve subutu nev olarak düşündünüz mü? Bu bölümün cevabını bulacağız zaten. Bakınız diyor ki, şimdi inler Mahmula, Mahmula, eğer kalanı rajağa ile izafetin mahfussa, Mahmula, evet, ah, bu ilimdeki bütün mesailin mahmulleri neye rajiye? Rajağa raci ile izafetin mahfussa, İzafeti mahfussa yajide, on işbete, bir taat bil böyle olunca, yataatte de elmalı elbette de zorunlu diyordum ya, elbette maldo taatte diyeceğiz, başka yolu yok. çünkü. Ma'itihadü'l-ilm <gülüyor> en ilim nedir burada? Müntahiddir. Çünkü ilmin müntahid olması mesailinin ilmin mevzu ve mahmûl'a yani mavzu ve mahmûlunun ilmin mevzu ve mahmûlü ile uyum içerisinde olması demektir. Burada o da olduğuna göre ilmin müntahid olmasıyla beraber elbette navzu taadd eder. Ve illa yani ve illam tekun'el mahmûlât raca'eten eğer ifadeyi maksuseye bu mahmulat, ilimdeki mesaihin mahmulatı raci olmazsa, فَلَا يَتَعْدُدُ الْمَوْضُرُ Mevzu taahhüt etmez. Ve intiad eder. Mevzu taahhüt etmez ve intiad eder. Eğer mevzu taahhüt ederse, öyle derseniz, o zaman فَلَا el الْعِلْمُ O zaman ilim ne olmaz? Bir olmaz. Birden fazla Senatip olduğu için. اَمَّا اَنَّهَا اِذَا رَجَعَتْ اِلَا تِلْكَ الْإِظَافَةِي يَتَعَدَّدُ الْمَوْضُحِ Biz dedik ki, bir ilmin mahmulatı, o izafeti mahfuseye râci olduğu zaman ilmin mevduğu birden çok olur. Diyecekim burada olduğu gibi. Bu nedir bu? Bu fesabit. Yani. Bu sabit. Neden? Gereçin çocuklar. Feli enel arad el lazimete li kime cevaptır? Hem İmam Gazali'ye cevaptır, hem de Amidi'ye cevaptır ha Burak. Bakınız diyor ki Feli enel arad el lazimete li ahadi'l neydi? Delil dedi. Ahkam diyeri. O ikisinden biri diyelim ki delil. Delile laazim olan araz lamma ghairet. Ne zaman ki muhagir oldu? Neye? اَلْاَرَضَ الْلَازِمَةَ الْمُضَعَةِ Diğer müdafa yani ahkama, ahkamın aradına, edillenin aradı ne zaman ki oldu. Nasıl muğayir oldu? Ne var itibarıyla muğayir oldu. İşte biraz önce özellikle edille ve ahkam arasındaki nisbet cinsdir. Altında olan ıspat ve subut nedir derken, Burayı kastediyordum. Dolayısıyla edinlenin arazi ile ahtamın arazi arasında ne itibarıyla bari var mıdır? Vardır. Bakınız mantıkta hayvan dersiniz, cin, insan vardır tahtında bir de fares vardır. Bunlar nedir? Ne vardır? Bu nevler nedir? Cinste birleşiyorlar ama ne olarak biri diğerine muhaliftir. İşte burada da usul ilminin bütün mesaili nisbette buluşuyor doğru cinçte buluşuyor ama yani edille ve ahkam arasındaki nisbette izafeti mahkusa da buluşuyor ama nev itibariyle bakınız nev itibariyle yani isbat ve subut itibariyle ve diğer ikinci dereceden avar zatiyeyi de satınız, katınız yani edillenin ve ahkamın birinci ve ikinci dereceden avar zatiye için nevde farklılaşıyor biri ıspattır, diğeri subuttur çünkü cinste buluşuyor nişbette. Ama nevkide ne oluyor? Farklılaşıyor. Biri diğerine muhayir oluyor. Ha şimdi bunu teşbih ettik mi? Ne var itibarıyla? Ispat subut ne oldu? Biri diğerine muhayir oldu. Böyle olunca tegâirat el melzuma. O zaman melzûmat da tegâir Mezumat dediğimiz ne? Edimle ahkam. edimle ve ahkam da ne yaptı o zaman? Tehayyür etti. O zaman siz tutup da usul ilminin mavduğu edimledir, ahkam ilminin bahisleri de ona racidir diyemezsiniz. Mezumat da etti. Bir zarur etti. Bakınız gene zarur etti kardeşini kullanıyor. Zorunlu olarak o da etti. Ve la <gülüyor> İmam-ı Gazali'nin yaptığı gibi ahkamdır deyip edillenin vahitlerini ona raci kılma veya anidinin yaptığı gibi edilledir deyip ahkamın vahitlerini ona raci kılma vardı ya, bunu da yapamazsın onu söylüyor burada. Ha, velavet, hiçbir gerekçe yoktur. Nîçin mercü'u Bu iki içinden yani edînle Ahkam'dan birinin raci olmak, yani bahislerinin raci olması nereye eylenukra? Edînlenin ki ne ahkama raci olabilir, ne de ahkamın vahitleri edînle raci olabilir. Bunun hiçbir gerekçesi yoktur. Neyle raci olacaktı olsaydı tevil ile. Şöylelik mi bu tevili? Şöylemedikse de söyleyelim. Nedir o kemâkî? في احوال الاحكام ne deniyor orada inna ha rajiatu ila ahwal al adilla ve qila bil akl yani ahkamun halleri edilleye ragidir ve qila bil akl edillele halleri de ahkama ragidir ee, e, imam gazalinin söylediği gibi bu olamaz bunu aslında tekvili anlatmadı bu ha sadece ragid diyorduk. aslında tekvili bir önceki dersimizde Bir önceki dersimizde icmiyri o tekbini yapmıştı. Biz onu belki atladık, belki şöyle Onu hatırlamıyorum. Mesela necek şey ki? E, terki mesela diyor ki burada: Ne ahkam terki o ilame bahisül edilir. <gülüyor> yani bak tevbil budu. Hadel hukm sahib keza. Bunun manası şudur tevil buha. Hadel bedelidu ve yüz Öyle diyerekten delili de ne yapıyoruz? Ahkama raci kılıyoruz. İşte bu şekilde bir tevil ile diyor Molla Küsrev, öyle ahkamın bahislerini edinle ya raci Niye? Yahu mugayyaret var aralarında, nasıl raci kılacağız? Dolayısıyla zorunlu olarak dememiz gerekiyor ki, usul ilminin mevduğu hem edinledir hem de ahkamdır dememiz gerekiyor. Lâ <gülüyor> vechhe li-rucu'u ila ihtahamil li-qawlit ta'til al-ahkâm annah râci'atun ila ahwâl al wa qîl bil hiç bir yoktu bi'ennehu çünkü birinin bahislerini diğerine raci kılma ne demektir? Birini diğerine tercih etme demektir. Yani siz edillenin bahitleri ahkama râci der dediğiniz zamanda edilleyi ahkama tercih edip mevzu yaptınız demek. Veyahut da ahkamın vahitleri edinleyi racidir dediğiniz zaman da edinleyi ahkama tercih edip onu mevgu yaptınız demektir. Peki tercihi gerektirecek bir şey var mı? Ki onun cevabını geride verdik. Yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu birinin diğerine hucuğu tercihun bila muracih. Tercih bila murackehtir. Vav, vav, istiknafiye mukadder cevabıdır ilerisi. Hemen biri devreye girip diyebilir ki, hani dünkü dersimizde yapmış olduğumuz, ne var idi? Demiştik ki edille Mu'tebi'nin itibarında ahkamdan öncedir. Önce olması da tercih sebebidir. Evet. Amidi bunu getirmişti orada. Amidi ne demişti? Hani siz de ifraz ettiniz ya orada. Ona da bir cevap vermiş olalım. Amidi demişti ki orada Edil nedir bu ilmin mevzu'u ahkamın bahitleri de ona racidir demişti. Buna gerekçe olarak da edinmeyi ben ahkama tercih ediyorum. Neden? Çünkü edinle muhtebinin itibarında ahkamdan öncedir demişti. İçmiri'den iki nakil yapmıştım size. Yani öncelik burada yazap itibarıyladır veyahut da ilim itibarıyla, ilim haysiyetiyledir. Ya zap haysiyeti, haysiyetiyle ya da ilim haysiyetiyledir demişti. Bunların ikisi de ne yapılmıştı? Reflebilmişti. Ondan sonra böyle İzmir'i bir cevap vermişti. O cevap gerçekten cevap değil. Çünkü cevabı nereye çevirmişti? Hani bu parmakta yücük var. Parmağı hareket ettirdiğim zamanda, zaman itibarıyla parmak ile yücüğün hareketi aynı anladı. Zamanları aynı. Ama zat itibarıyla parmağın hareketi yücüğün hareketinden önce kabul edilir demişti. Yahu zat itibariyle olanı zaten kabul etmiyorduk ki onun için İzmiri'nin orada getirmiş olduğu bu zat ve zaman meselesi Allahumma illa en yukal diye getirildi. Ne demektir o biliyor musunuz? Verilecek cevap yok demektir. Ama biz gene de bir kul takalım. Bu kul takma biliyorsunuz. Efendi Aleykiler'in Bir kul takalım kabilinden bir cevabı Dolayısıyla Dolayışıyla Böyle tercihi gerektiren o tercihi şimdi yaptı onu. Ona da diyoruz ki ve ma'tabaka mentab bil efle bi'l ihtibar. Müteberin ihtibarında önce olması diye geçen yeri duale Ona da şöyle bir soru getirmiş diyor. Deriz ki ne deriz? Emen ahkam. Ahkam bil cevniha makbudeten bil isbat. Müftihli hüküm isbatında ahkam maksut değil. Daha müjdehid, delile bakacakken cihlinde ne var? Hüküm musbaat ne var. Maksup o çünkü. Dolayısıyla sabit katın fili ertifak. Müjdehidin itibarında o zaman, ahkam nedir? Bu cihetten baktığımız zaman önceliklidir. O halde felâ tercih. Yani ki delilin öncelikliği, mutebirin itibarında delilin öncelikli olduğunu söylerseniz, biri çıkar der ki, ahkam da önceliklidir, onu karşılar dolayıcıyla birini diğerine tercih etme, gene ortadan kalkar. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Buraya gitmiş olalım. İnşallah el-kitab demeye iki dersimiz kaldı. Onu dedik mi Allah'ın izniyle, hepimize ayrı bir neşe daha geleceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten usule o zaman girmiş olacağız. Hakiki anlamda. Evet kadar yorulduktan sonra okumak zor olur ama genelde bir bahşiş okuyalım inşallah. Vel baharu netnül fel bahar ağız kokusu demektir. Vetteheru biz dalil muhmeleti netnül ıpti koltuk altı kokusu demektir. Vekeden en ıpti burun kokusu da aynı dur. Dür, alil bezdaziye bezdaziye'den naklen durrül müntekadan mu getirir. Nedir bunlar? Ayıbun gül Bunlar cariyeli kusur. Mutlakan ister cariye istihdam için olsun, isterse istifraş için olsun fark etmez. Yani ister cariyeyi efendisi hizmette kullansın, isterse ondan çocuk edinme düşüncesiyle şıraşla beraber olsun, yani yatakta beraber olsun fark etmez. Mutlaktan maksat odur. Bunlar satılan cariyeden ne kabul ediliyor? Kusur kabul ediliyor. Neden? Ya menha. Çünkü cariyelerden var. Bazısı kadyetunul kadyetunul el istifraşi. Min istifraşi olmamış. Ya menha kadyetunul istifraşe ne diyebiliriz. Çünkü onlardan bazısı kadyetun o bağ olur. Ne olur? El istif istifraşe. İstifraş olur. Yani biraz önce söylediğim gibi çocuk edinme için olur. Ve <gülüyor> humâ, halbuki bu bahar ve defer, metinde onlar vardı, yuhillâni <gülüyor> bihî, bu istifraşa nedirler? getirmek getirmektedirler. Ondan dolayı kusur sayılıyor. Ama veleyse bi'aybin fil gulâm, kölede bunlar ne değildir? Kusur değildir. Çünkü köle zaten ne içindir? Sadece ki istihdam içindir. İstifraş zaten söz konusu değil. Neden? Veemel makhûdehüvel istihdamu. Çünkü kölede kast edilen nedir? İstihdam. Vela yok <gülüyor> indan bu iki şey yani bakar ve deker, istihdamına atmalardır zarar vermezler. İndan yokun <gülüyor> indan, ancak bu e, ağız ve koltuk altı kokusu veya burun kokusu onu da eklemişti ona. Bunlar bir hastalıktan kaynaklanıyorsa veya da yapboş, çok aşırı oluyorsa ya da ki yemnâr kurmamın elerinde, o kadar aşırı ki o hizmette bulunan kölenin mevlaya yaklaşmasına mani rahatsız ediyorlar. Yani. O zaman ne olur? Kusur olur. Ve <gülüyor> vel zina. Ve veledü zina. Ay bun fil cari. Zina. Ve veledi zina olması cariyede kusurdur. Neden? Veyannehu yukillü bil makfuk. Maksuda zarar veriyor bu da. Nedir o maksut? Ve hu el istifraş ve talemul <gülüyor> veled. Aslı tefsirdir bu. Ondan çocuk talep etme. Mevla cariyeden çocuk talep edebilir değil mi? Eğer onda böyle e, bir zina ise veya zina durumu var ise bu maksuda zarar vericidir bunlar. Onun için bunlar kusur sayılıyor. Dünen ulan kölede kusur sayılmıyor. Neden? Men la yuqillu bil maksudi. Çünkü maksuda zarar vermiyor. Ve o o maksud ki nedir? İstihdamdır. İlla yekunu lehu adetan. Ancak eğer kölede bina adet haline gelmiş ise o zaman o da onda kusur sayılır. Nasıl yani adet haline gelmiştir? Böyle bir dilde bulunduğu bunun bu zamanda şekli icada uygulanmaz mı? Elbette uygulanır. O aynı şeydir. Ama ıtbaatı zor bir şeydir. İkrarı da olmazsa bununla çöğret bulunduğu halde ceza onu uygulanamayabilir. Böyle olması durumunda o köle ne olur? Kusur kabul edilir onda. Satılırken satıcı bu özelliğini ne yapması gerekiyor? Beyan etmesi gerekiyor. Beyan etmeden satarsa satın alan müşterinin hıyar-ı ile onu satıcıya geri verme hakkı var. Çünkü bu da hizmete ne yapar? Zarar verir. Şimdi burada bir bölüm var. O bölümü de okuyalım inşallah. Günün hakkını vermiş olalım fıkıhtan da. Bölüm şudur. Şimdi biz bir önceki derslerde demiştik ki bir kimse bir malı satın alır. Sağlam diye satın aldı. Hiçbir arızası kusuru yok diye satın aldı. Satın aldıktan sonra ondaki bir kusura mutlali olursa bu satın alan müşteri muhayyer ya malı satıcıya geri verir. Vermiş olduğu paranın tamamını alır ya da malı alır Başka hiçbir şey yapamaz. Yani vermiş olduğu paranın tamamıyla malı, malı kusurlu olarak ya da kabullenir. Yani kabullenirse hem mal bende kalsın, şöyle diyemedi müşteri. Hem mal bende kalsın hem de o kusurdan dolayı maldaki değer kaybı ne kadarsa satıcı da o parayı bana versin. Böyle bir hakkı yok. İki hakkı var. Ya malı geri verecektir, parasının tamamını alacaktır. Veya mal kendisinde kalacaksa onu tercih ediyorsa o paradan hiçbir şey alamaz. Bütün para ile onu satın almış olacak. Şimdiki okuyacak olduğumuz bölümde ise yeni bir durum ortaya çıkmaktadır. Nedir o? Farz edin ki bir kumaşı defosu yok diyerekten satın aldınız. Takım yaptıracaksınız. Getirdiniz tercih verdiniz. Tercide kumaşı kesti. Kesdikten sonra o kumaşta defo olduğuna mutbali oldu. Ve sizin çağırdı. Dedi ki bakın sizin bana verdiğiniz kumaşta defo var. Bunu size takım dikeyim mi dikmeyeyim? Mi? Size diyor, Defo olduğuna ne zaman mutbali olduğunuz Kumaş kesildikten sonra. Şimdi kumaşın kesilmesi de ayrı bir kusurdur. Kumaşın kendisindeki defo satıcının yanındayken olan kusurdur. Satıcı, satıcı size kumaşı satarken ondan hiç bahit yapmadı. Sağlam diye verdi. Ama siz onu kesmekle kumaşı attınız, Kusurlandırdınız. Şimdi bu kumaşı satıcıya reddedebilirmişsiniz. Satıcı kabul etmezse asla reddedemezsiniz. Niye? E de kusur meydana getirdiniz. E ama o defodan dolayı benim de bir zararım var. Bu ne olacak? Ha, Şimdi bu müşteriyi o kusurdan dolayı kumaştaki değer kaybını satıcıdan alır. Kumaş kendi içine kalır, değer kaybını da satıcıdan bu durumda alır. Şimdi bu konuyu anlatıyor bize. Buna ek yapacağı bir iki mesele daha var. Ve hadise indel müşteri aydın müşteri yanında malda bir kusur meydana gelirse, fî meştî yih, satın almış olduğu veya fî meştî satın almış olduğu şeyde bir kusur meydana geliyor. Nerede? Müşterinin yanında. Sümmet falan'a Sonra müşteri muptali oluyor. Neye? Ala bir kutura ki Satıcının yanında olan kusur daha sonra. Kendisi onu hani kumaşı kestikten sonra diyorduk ya ondan sonra muptali oluyor. Feahu müşteri için caiz. En yercu Bak o kusur yani satıcının yanındaki o defo misalimize göre o kusurdan dolayı olan o noktana rücu edebilir. Ve la yurttu'l Nebi'i geri veremez. Nebi'i ne yapamaz? Geri veremez. Hiç mi? Hayır, hiç değil. Geri verme imkanı var. Ne zaman? Satıcı razı olursa. Onu söyleyeceğiz razı Niye geri veremez onu? Çünkü müşterinin misalimize göre kumaşı kestikten sonra deposuna mutlali oldu ama kumaşı kestikten sonra onu satıcıya reddetmesi de vardır. Ne vardır? E braven bir dağır. Satıcıya zarar vermiştir. Ona zarar vermiyorlar. Niye? لِالنَّهُوا كُنْكِ بُمَالْ حَرَجَلْ مِلْكِهِ Satıcının mülkünden çıktı. Salimen, sağlam olarak çıktı. وَسَارَ مَعِيْبًا Ve kusurlu olmaya intikal etti. Sağlam derken müşterinin yanındaki ayıp kendisinde yok olarak satıcıdan çıktı. Müşterinin yanında şimdi bir kusur onda meydana geldi. فَمْتَنَعَ <gülüyor> Bu halde red, imkansız hale geldi. وَلَاكِنْ labuz an fakat müşteriden bu parayı defetmek gidermek gerekir çünkü o kumaşta ne var defo var o bir zarar onu da gidermek gerekir dolayısıyla fetai yine errucu'u bin o zaman satıcının yanındaki o defodan dolayı bu malda ne kadar bir değer kaybı varsa ki noksan dediği olur, onu müşteri satıcıdan parasına yapar Şimdi biz yukarıda dedik ki lan Müşteri bir malı satın aldı sağlam diye, Kumaştı. onu testi, daha sonradan satıcının yanındayken kusuru olan o defaya mutlali oldu. Bu malı geri veremez demiştik, satıcıya veremez. Ancak illa yapar Eğer satıcı bu şekliyle kesilmiş şekliyle kumaşa razı oluyorsa onu geri ver. En yakudahu bi'ayyidi Kusuruyla onu almaya razı olursa alın. Neden? Li <gülüyor> Hakkını düşür. Hakkını hiç almamak. Hakkını düşürdü aldı onu alabilir. Ona da müjale oluruz. Burada kalabilir Mesele şeyler var onu da. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Lord.